İzahtan evvel mühim bir ihtar. dört beş nokta beyan edilecek. Birinci nokta: Hadiste varit olduğu gibi her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir batını, bir haddi, bir muttalağı vardır. Ve bu dört tabakadan her birisinin hadisçe, şucun ve husun tabir edilen fıratı, işaratı, dal ve budakları vardır. Mealindeki hadisin hükmüyle Kur'an hakkında nazil olan bu ayeti kutsiye, feri bir tabakadan ve bir manay işaretisiyle de Kur'an ile münasebeti çok kuvvetli bir tefsirine bakmak, şehnine bir nakise değil, belki o lisanül gaybdaki icaz manebiisinin muktezasıdır. İkinci nokta, bir tabakanın manay işaretisinin külliyetindeki efradının bu asırda tezahür eden ve münasebeti pek kuvvetli bir ferdi risaletün nur olduğunu. Onu okuyan herkes tasdik eder. Evet ben Risaletün Nur'un has şakitlerini işhad ederek derim. Risaletün Nur sair tehlifat gibi ulum ve fünun'dan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur'an'dan başka mehzı yok, Kur'an'dan başka üstadı yok, Kur'an'dan başka mercii yoktur. Tehlif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden mülhemdir ve semayı Kur'aniden ve ayatının nücumünden yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor. Üçüncü nokta: Resail'in nur baştan başa ismi hakim ve rahim'in mazharı olduğundan, bu üç ayetin ahirleri ismi hakim ile ve gelecek 25. dahi rahman ve rahim ile bağlanmaları münasebet maneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. İşte bu kuvvetli münasebet-i maneviyeye binaen deriz ki tenzilül kitab cümlesinin sarih bir manası Asr-ı Saadet'te Vahi suretiyle Kitab-ı Mübin'in nüzulü olduğu gibi manay işaretiyle de her asırda o Kitab-ı mertebeyi mertebey-i arşiyesinden ve mucize-i maneviyesinden feyiz ve ilham tarikiyle onun gizli hakikatları ve hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor diyerek şu asırda bir şakirdini ve bir lem'asını cenah-ı himayetine ve daire-i harimine bir hususi iltifat ile alıyor. Dördüncü nokta, işte bu risalede mezkür 33 üç âyet-i bir ittifak, tekellüfsüz, manaca ve cifirce resailin nurun başına parmak basmaları ve başta ayetün nur, on parmakla ona işaret etmesi ve eskiden beri ulema ortasında ve edipler mabeyninde meşhur bir düstur, ve hakikatlı bir medarı istihracat ve hatta hususi tarihlerde ve mezar taşlarında ediplerin istimal ettikleri maruf bir kanunu ilmiyledir. Eğer o kanuna tasanlu karışmazsa işareti gaybiye olabilir. Eğer suni ve kastî yapılsa yalnız bir letafet, bir zerafet, bir cezalet olur. Evet, edipler hususi ve şahsi tarihlerde onun taklidini yapmakla kelamlarını güzelleştirdikleri. Hem cifir ilminin en esaslı bir kaidesi ve mühim bir anahtarı olan makam-ı ebcedi ile işaret ise her cihetle aynı şuur ve nefs-i ilim ve mahzı irade ve tesadüfi halleri olmayan ve lüzumsuz maddeleri bulunmayan Kur'an'ın bu kadar ayatı meşhuresi icma ile ve ittifakla Risale-i Nura işaret ve tevafukları sarahat derecesinde onun makbuliyetine bir şehadettir ve hak olduğuna bir imzadır ve şakirtlerine bir beşarettir. Beşinci nokta, bu hesabı ebcedi makbul ve umumi bir düstur ilmi ve bir kanun edebi olduğuna deliller pek çoktur. Burada yalnız dört beş tanesini numune için beyan edeceğiz. Birincisi, bir zaman beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru Peygamberi'de surelerin başlarındaki elif lam mim kaf ha ya gibi mukattaat hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifri ile dediler Ya Muhammed senin ümmetinin müddeti azdır onlara mukabil dedi az değil sair surelerin başlarındaki mukattaatı okudu ve ferman etti daha var onlar sustular İkincisi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın en meşhur kaside-i celalutiyesi Baştan nihayete kadar bir nevi hesabı ebcedi ve cifir ile telif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış. Üçüncüsü Cafer-i Sadık radıyallahu an ve Muhyiddin Arabi radıyallahu an gibi esrar-ı gaybiye ile uğraşan zatlar ve esrar-ı huruf ilmine çalışanlar bu hesabı ebcediyi gaybi bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler. Dördüncüsü yüksek edibler bu hesabı edebi bir kanun ü letafet kabul edip Eski zamandan beri onu istimal etmişler. Hatta letafetin hatırı için iradi ve sun'î ve taklidi olmamak lazım gelirken, sun'î ve kastî bir surette o gaybî anahtarların taklidini yapıyorlar. Beşincisi, ulûm-ü riyaziye ulemasının, münasebet-i adediye içinde en latif düsturları ve avamca harika görünen kanunları, bu hesab-ı tevafukînin cinsindendirler. Hatta fıtrat-ı eşyada, fatır-ı hakîm, bu tevafuk-ı bir düstur nizam ve bir kanun vahdet ve insicam ve bir medar-ı tenasüp ve ittifak ve bir namus-u ve ittisak yapmış. Mesela nasıl ki iki elin ve iki ayağın parmakları, asapları, kemikleri, hatta hüceyratları, mesamatları hesapça birbirine tevafuk ederler. Öyle de, bu ağaç, bu baharda ve geçen bahardaki çiçek, yaprak, meyvece tevafuk ettiği gibi, bu baharda dahi az bir farkla geçen bahara tevafuk ve istikbal baharları dahi mazi baharlarına ihtiyar ve irade-i ilahiyeyi gösteren sırlı ve az farkla muvafakatları, sani hakîm i vahdetini gösteren kuvvetli bir şahidi i vahdaniyettir. İşte madem bu tevafuk cifri ve ebcedi bir kanunu ilmi ve bir düstur riyazi ve bir namus-u fıtri ve bir usul-ü edebi ve bir anahtar-ı gaybi oluyor. Elbette menba-u ulum ve madeni esrar ve fıtratın tercümanı ayât-ı ve edebiyatın mucizi kübrası ve lisanul gayb olan Kur'an-ı mucizül beyan o kanunu tevafukîyi işaretinde istihdam, istimal etmesi İcazının muktezasıdır. İhtar bitti, şimdi sadede geliyoruz. Sûre-i Zümer, câsiye, ahkâfın başlarındaki Tenzilül ül Allahil minallahil azîz hakîm olan ayetler sabık ihtarın ikinci noktasında, münasebet-i maneviyesi beyan edildiğinden, burada yalnız cifrî remzini beyan edeceğiz. Şöyle ki, iki ta sekiz yüz, iki nun yüz, iki mim seksen, iki kaf kırk, üç za yirmi bir, 3Y30 1Ba 1Ha 10 Latsullah 67 1Ayn 70 4Lam 4Elif 124 olup yekunu 1342 ederek bu asrın şu tarihine nazar-ı dikkati celbetmekle beraber Kur'an'ın tenzili ile çok alakadar bir nura parmak basıyor ve o tarihten az sonra Mucizat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam Risalesi ve 20. ve 24. mektuplar gibi Risaletün Nur'un en nurani cüzleri meydanı intişara çıkmaları ve Kur'an'ın 40 vecihle icazını ispat eden Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi ile haşre dair 10. sözün ikisinin 42'de intişarları ve 46'da fevkalade iştiharları aynı tarihte olması bir kuvvetli emaredir ki bu ayet ona hususi bir iltifatı var. Hem nasıl ki bu ayetler teelif ve intişarına işaret ederler, öyle de yalnız tenzilül kitap kelimesi Risaletün Nurun ismine Şeddelinun bir nun sayılmak cihetiyle gayet cüzi bir farkla tevafuk edip Remzen Bakar kendine kabul eder. Çünkü Tenzilür Kitap kelimesi 951 ederek Risaletün Nurun makamı olan 948'e sırlı üç farklı tevafuk noktasından bakar. Birden hatıra geldi ki bu üç farkın sırrı ise Risaletün Nurun mertebesi üçüncüde olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz, hem umumiyetle dahi ilham değil, belki ekseriyetle Kur'anın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünühat ve istihracatı Kur'aniyedir. Gayi dikkattir ki birinci hamim olan sûre i mü'min'de tenzilül kitabi minallahi'l azizil alim makam-ı cefriisi bazı mühim ayetler gibi 1370'e bakıyor. Acaba 15-20 sene sonra başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek yahut Resail'in nurun bir inkişafı fevkalade ile bir fütuatı mı olacak bilmediğimden o kapıyı açamıyorum. 25. ayet Ha Mim, tenzilun min er-Rahmaner-Rahim ayeti kutsiyesidir. Bu ayetin manayı işarisi Resailün Nur ile münasebeti çok kuvvetlidir. Bir ciheti şudur ki Risaletün Nur'un ve şakirtlerinin mesleği dört esas üzerine gidiyor. Birincisi tefekkürdür, Hakim ismine bakıyor. Biri de şefkattir, hatsiz olan fakrını hissetmektir ki Rahman ve Rahim isimlerine bakıyor. Hem şu ayet nasıl ki, resail Nur'un te'lif ve tekemmül tarihine tevafukla parmak basıyor, öyle de, Tenzilün kelimesiyle, vakıf mahalle olmadığından tenvin-nun sayılmak cihetiyle, makamı 547 olarak, sözlerin ikinci ve üçüncü ismi olan, resail Nur ve Risale-i Nur'un adedi olan, 548 veya 49'a şeddelin nun bir nun sayılmak cihetiyle pek cüzi ve sırlı 1 veya iki farklı tevafuk ederek remzen ona bakar dairesine alır. Hem hamim tenzilun miner rahmanir rahimin makamı cifriisi bir vecihle yani tenvin nun sayılsa ve şeddeli iki radaki lam asli hesap edilse hamim telaffuzda olduğu gibi olsa 1354 veya 5 eder ve diğer bir vecihte, yani tenvin sayılmazsa 1304 eder, üçüncü vecihte, yani telaffuzda bulunmayan iki lam hesaba girmezse 1294 eder. Birinci vecihte tam tamına resail Nur'un te'lifçe bir derece tekemmülü ve fevkalade ehemmiyet kesbetmesi ve fırtınalara tutulması ve şakirtleri kutsî bir teselliye muhtaç oldukları Arabi tarihiyle şu, 1355 ve 54 tarihine, hem 31 adet lemalardan ibaret olan 31. mektubun telif zamanına hem o mektubun 31. lemasının vakti zuhuruna ve o lema'dan birinci şua'nın telifine ve o şua'nın 29 makamında 33 adet ayetin Risale-i Nur'a işaretleri istihrac edildiği hengamına ve 25. ayetin Risale-i Nur'a imaları yazıldığı şu zamana şu dakikaya şu hale tam tamına tevafuku ise Kur'an'ın i'cazı manevisine yakışıyor. Gayet latif ve müjdeli bir tevafuktur. İkinci vecihte yani 1304 makamı ile Risale-i Nur'un tercümanı, Risale-i Nur'un basamakları olan mebadi-i ulûma besmelekeş olduğu ve Fütuhat-ı Nuriye'de besmelesini çektiği ve Fatiha-i Hayat-ı İlmiye'de Bismillahirrahmanirrahim okuduğu zamanına tam tamına tevafukla parmak basıyor, arkasını sıvatıyor, haydi git, selametle çalış, remzen diyor. 3. vecihte yani 1293 veya 4 olan makam-ı cifrisiyle o tercümanın besmeleyi hayat-ı dünyeviyesinin ibtidasına tam tamına tevafuk sırrıyla ima eder ki onun hayatı çok dehşetli dağdağaları ve fırtınaları görmek ve çekmekle beraber daima Rahman ve Rahim isimlerinin mazharı olarak rahmetle muhafaza ve şefkatle terbiye edileceğini remzen münîmane haber veriyor. Bu suretle Kur'an'ın manevi icazından ihbar-ı gaybi nev'inin bir şuağını gösteriyor. 26. ayet. Sure-i Hud'da "Feminhum şakiyyun ve sa'id" ayetinin iki satır sonra gelen "Ve emmelledîne su'idû fe fil cennet" ayetidir. Şu ayetin şeddeli mim ve şeddeli lam ve şeddeli nun ikişer sayılmak ve el-Cenneti'deki ta vakıfta olduğundan ha olmak cihetiyle, makamı cifrisi 1352 olmakla tam tamına, resail-i nur şakitlerinin en me'yusiyetli ve musibetli zamanları olan 1352 tarihine tam tamına tevafukla, o acınacak hallerinde kutsi ve semavî bir teselli, bir beşarettir. Ve ayetin münasebeti maneviyesi bir iki risalede yani keramat ı Aleviyede ve Gavsiyede beyan edilmiştir. Wu ammelladine suyidu deki kelimesi feminum shakiyun ve seyidun deki seyidun kelimesine Kur'an sayfesinde tam müvazi ve mukabil gelmesi bu tevafuka bir letafet daha katar. Bu ayetin küllî ve çok geniş manayı kutsiisinin cüziyatından. Risale-i Nur şakitleri gibi teselliye çok muhtaç bir cüzisi, bu asırda 1352'de bulunduğuna tam tamına tevafukla işaret ederek başına parmak basıyor. Eğer fepil cenneti" kelimesinde vakfedilmezse ve "halidine" kelimesiyle Rab o vakit ta ha olmaz, fakat daha latif teselliker bir tevafuk olur. Çünkü ve emmel dini süyduğu nahviyece müptedadır. Fefil cenneti halidine onun haberidir. Bu haber ise makamı ciftisi olan 1349 adediyle 1349 tarihinden beşaretle remzen haber verir ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir taifenin ashab-ı cennet ve ehl-i saadet olduğunu manay işaretiyle işaresiyle ve tevafuk-ü cifriyle ihbar eder ve bu tarihte Risale-i Nur şakipleri Kur'an hesabına fevkalade hizmetleri ve tenevvürleri ve çok mühim risalelerin te'lifleri ve başlarına gelen şimdiki musibetin düşmanları tarafından ihzaratı tezahür ettiğinden elbette bu tarihe müteveccih ve işari tesellikâr bir beşareti Kur'ani'ye en evvel onlara baktığını gösterir. Evet, fefil cenneti halidine de şeddelin nun bir nun sayılmak cihetiyle ta dört yüz, ha altı yüz, bin eder. İki nun yüz, bir ya iki, fa bir lam iki yüz, diğer lam otuz, ikinci ya on, iki elif iki, bir cim üç, bir dal dört, kırk dokuz eder ki, yekunu bin üç yüz kırk dokuz eder. Bu müjde-i Kur'aniyenin binden bir vecihi bize teması bin hazineden ziyade kıymettardır. Bu müjdenin bir müjdecisi bir sene evvel görülmüş bir rüya-i sadıkadır. Şöyle ki, İsparta'da başımıza gelen bu hadiseden bir ay evvel bir zata rüyada ona deniliyor ki: Resail'in nur şakirtleri iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Biz o vakit o rüyaya çok sevindik. Demek o müjde bu, müjde-i Kur'aniyenin bir müjdecisiymiş. Haşiye, cihan saltanatından daha ziyade kıymettar bir müjde-i Kur'aniye, bir beşaret-i semaviye bu sayfede vardır.